Kent'in tozu. Kent hakkı üzerine konuşmalar. Hazırlayıp sunan Cihan Uzunçarşılı Baysal. Sevgili dinleyiciler, bugün de yollardayız. Rotamız Sarıyer Garipçe. Bildiğiniz üzere 3. Köprü Avrupa yakasında garipçe ve Anadolu yakasında Poyrazköy arasında inşa ediliyor. Köprünün çevre ve doğaya ve de gündelik yaşama etkileri artık iyice belirgin olduğundan biz de garipçelilerin 3. Köprü ile ilgili düşüncelerini öğrenmek üzere yollara düştük. 3. Köprünün güzergahı, kendin akciğerleri, Kuzey ormanlarından geçmekte. 2010'da Çevre ve Orman Bakanlığı için hazırlanan resmi rapora göre, 3. Köprü projesi kapsamında kesilecek toplam ağaç sayısı 2,5 milyonun üzerinde. Ve kesilmeyi bekleyen ağaç sayısı ise 1,6 milyon. Bu, 16 milyon metrekare ormanlık alanın yok edilmesi anlamına geliyor. Her yol yerleşim çağırdığından, Kalan yeşil alanların da imara açılarak talan edileceğine şüphe yok. İkinci köprünün inşasından sonra Sultanbeyli gibi devasa bir yerleşimin doğduğunu, Gazi Osman Paşa, Büyükçekmece, Arnavutköy, Çekmeköy, Ümraniye'nin nüfuslarına nasıl katlandığını bir hatırlayın. Hafızayı beşer Nisyan'da da malülmüş. Ancak böylesi bir unutkanlık ve geçmişten ders çıkaramama durumu olsa olsa aymazlık. Ya da başka bir şey. Rantın gözü kör olsun. Çarklarını üretim yerine kentsel talana, inşaat sektörüne ve kara para aklamaya bağlayan ekonominin. Büyüme, gelişme, memleket nimlileriyle uyutulmaya çalışılıp, mahalleleri, tarım alanları, bostanları, ormanları, tersaneleri, kısaca kentleri ellerinden alınacak olanlar, onlar bu ülkenin finalini yazacak. Çocuklarımız ve torunlarımızın İstanbul'u için dileyelim ki o son bölüme imza atanlar kent hakkına sahip çıkanlar olsun. Ve onlar sürdürülebilir, yaşanabilir, adil bir kentin tertemiz sayfasını açmak üzere kentin kara kitabını sonsuza tek kapatsınlar. Peki garipçe bu mücadelenin neresinde? Gelin isterseniz en önce kısaca köyü tanıyalım. Garipçe Sarıyer ilçesinin 9 köyünden biri. Rumeli Kava'yla Rumeli Feneri arasında küçük bir köy. Aşağı yukarı 100 saniyelik bir nüfusa sahip. %60'ı tapulu kalanı hazine arazisi üzerinde. Ve bu ikinci grup devlete ecrim demekti. Geçim kaynağı ise balıkçılık. Ancak hayvancılık yapanlar da var. Sarı Yarı uzaklığı 10 kilometre. Boğaz'ın Karadeniz girişine hakim manzarası, tertemiz havası, balık lokantaları, ve misafirperver nüfusuyla kentin kargaşasından ve gürültüsünden bakanlar için her zaman bir kaçış yeri. Sakinlik ve huzur tanımlamaları hiçbir yerleşime hiç kuşkusuz bu kadar yakışmamıştı. Garipçe işte böyle bir yer. Bu güzelim kentin saklı cennetlerinden biriyken, 80'lerde özel zamanında o zamana dek karadan erişime kapalı yolun açılması, Zekeriya Köy, uskunlu Köy gibi çevre köylerin, İmara açılıp villa kentlerle dolması ve Koç Üniversitesi'nin de yanı başına gelmesiyle garipçe kabuğunu kırıyor. Özellikle hafta sonları kahvaltıya, balık yemeğe gelenlerle köy tıklım tıklım dolmaktı. Gittik garipçe de dolandık. Karşımıza her çıkana kayıt cihazını tuttuk. Kahvedekilerin heyecanlı kağıt oyunlarını böldük. Ağlarını onaran, tekne tamir eden deniz emekçilerine işlerini bıraktık. Tezgah başındaki esnafı işinden alıkoyduk. Yoldakileri yollarından çevirdik. Ancak hiç geri çevrilmedik. Güler yüz gördük, üzerine kahve çay ağırlandık. Buradan tüm garipçelilere bir kez daha teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet, İstanbul'un en bakir balıkçı köylerinden biri olan garipçe, üçüncü köprü nedeniyle hiç kuşkusuz büyük ölçüde dönüşüm geçirecek ve değişecek. En baştaki sorumuza dönüp, Garipçe kent hakkı mücadelesinin neresinde diye tekrar sorarsak 2 gün boyunca 22 kişiyle yaptığımız mülakatlarımız sonucunda söyleyebileceğimiz en net şey 3. köprü konusunda Garipçe'de kafalar karışık demek olacak. Takım tutarcasına siyasi parti tutup her yapılanı olumlamaya hazır kemikleşmiş grubu bir kenara koyarsak ki bu grup çoğunlukla yaşlı kuşaktan oluşmakta Köprüye karşıyız diye başlayan cümleler hep ah ağaçlar diye noktalardı. Trafik sorununu halledecek ve evlerimiz kıymetlenecek en sık duyduğumuz cümlelerdi. Bu kıymetlenme kısmı tabi tapullar için geçerli. Hazine arazilerinde oturanlar ise tam aksine kayıklı. Henüz el değiştiren arazi ev yok. Ancak emlak sitelerine göz atınca bu kıymetlenme beklentisinin pek de boş olmadığını gördük. Sadılık ilanlarının hemen hepsinde 3. Köprü'ye adım var. 3. Köp Boğaz Köprüsü'nün Köprüsü geçtiği noktaya 200 metre uzaklıktaki arsamızı görmek için randevu alınız. Bir başka ilan şöyle. Arsamız 36 dönümdür. Satışa müsait durumdadır. 3. Köprünün alt çaprazındadır. Arsamızın yanlarında 20 artı 30 artı 6 dönüm arsalarda ayrıca mevcuttur. Peki bu 36 dönüm arsanın fiyatını 23 Ekim'de 16 milyon TL'den satışa çıkmış. Ve çok enteresan bir ilanla karşılaştık. Şöyle diyor: Garipçe'de satılık imarsız arsa. Ancak hemen ardından bir parantez var ve parantezin içinde imar çıkacak notu düşülmüş. Mayıs ayındaki bu ilana göre 25 dönüm arsa 20 milyon TL'den satışa çıkmış. Bu vatandaş dersini iyi çalışmış. İmar çıktığı gibi tüm akbabalar da garipçeye üşüşecek. Evet, mülakatlara gelirsek, zaman sorunumuzdan ne yazık ki tüm kayıtları yayınlayamıyoruz. Tartışmalar sırasındaki kahkaha dolu sohbetlerimizdi. Deniz kenarındaki Aydınlar Balığı'nın işletmecisi mülakatımıza her ne kadar köprüye karşı değilim diye başlasa da, güzelim ağaçlar kesiliyor. Buna karşıyım diye hemen ardından ekledi. Yaz aylarında güneşin doğuşuna eşlik eden bülbül seslerinin inanılmaz güzelliğinden bahsedip, üçüncü köprüyle bu güzelliklerin olanaksız olacağını da esefle dile getirdi. İstanbul'un en sık esen rüzgarı Lodos'la beraber, güneyden köprüden gelecek uğultu, gürültü ve egzoz dumanı da cabası diye ekledi. Ayrıca az sonra dinleyeceğiniz üzere, köprü müteahhitlerinin buradaki rüzgarın şiddetini, Göz önüne alamayışlarına nasıl hayret ettiğini de bize anlattı. Meydanda ev yapımı gıda ürünleri satan Trabzonlu Fatma teyzenin güzelim sohbetini ne yazık ki cihazımız kaydedememiş. Doğa yok olursa bu ürünlerin hiçbiri olmaz. Ağaçlar kesiliyor. Üçüncü köprüye kesinlikle karşıyım sözleri. Hala kulaklarımızda açılıyor. En uzun mülakatımız sadece üçüncü köprüyü değil, Garipçeli'nin balıkçılıkla ilgili sorunlarına da kulak verdiğimiz son mülakat. Ayhan Reis'in sesini dileriz yetkililer de duyar. Yıllardır bekledikleri limana garipçeli kavuşur. Evet hep birlikte garipçeyi dolanıyoruz. Bir yanımız martılar, derin mavilikler, oksijen oksijen, mis gibi hava, dayanışma, komşuluk, doğa sevgisi. Bir yanımız dımdızlak edilmiş yeşil alanlarda yükselen kibrin ayakları, Orman talanı, ahlaksız rant ekonomisi. Evet. Ee, ben bol şans önce sizlere. 51 mi oynanıyor? Evet. evet. evet. <gülüyor> Peki <gülüyor> Şey, e, bize ne düşünüyorsunuz? 3. Köprü. Bir birkaç tane. Daha. Ne diyorsun amca? Olsun mu köprüler? Olsun tabii Olsun. Bu boğazın üstü kapansın. Ne olsun? Boğazın üstü kapansın. Onu da yapsalar daha iyi olur. Yapsınlar. Kapasınlar üstü. Boğazın üstü kapanmaz. Kaptın. Kapanmaz ama Türkiye'de ne yapılırsa iyi olur. Aha. Ne yapılırsa iyi olur. Kötü olmaz. Peki. Peki. Hayır ben şey merak ediyorum. Sen kendin burası, buralı mısın da Ben buralıyım, buralıyım. da sana olumlu ne katkısı olacak? Ya Bana olmaz. olmaz katkısı. Yani. Olmaz mı? Niye? Bana hiç katkısı olmaz. Ben buradan Sarıyer'e gideceğim, Oradan her tarafa giderim. Ama buradan bir yol bağlantısı olursa, olursa tabii karşıya giderken buradan giderim. Peki o ağaçlar için ne düşünüyorsunuz? Ağaçlar da hiçbir şey olmaz. O açılsın, o ağaçlar gene etrafına dikilecek. Peki teşekkür ederim. Onlar gene dikilecek onlar yani. Teşekkür Sizden arkadaşlar? Evet, buyur, bir şey yok, aynı ağaçlara ağaçlara daha önce koç yıktı olar hiç ses seseden yok Hocam, burada şimdi, üç adamı Hayır, yarın akşam saat 7'de 94.9'da dinleyeceksiniz. Her Cuma akşamı dinleyebilirsiniz. Koş, Kentin tozu. Koç ağaçları ormanı telan ettiği zaman sormadınız. ağaçları da şimdi köprü olurken niye soruyorsunuz ki? Yok, Tek ben, ben mücadele var. eden biriyim. Ona karşı o bana söylemeyin evet. şahsen. Hemen, onu... hemen saraylardan girirken yol üstünde gördünüz. Koç olduğu gibi ormanı yok <gülüyor> etti orada. Herkes, herkes onu adet ediyor. O orman yok edilirken Allah'ın kulu bu köye gelmedi mi? Burada millet için yapılan köprüyü, bütün Türkiye burada duruyor, ağaç kesiyor. 40 dönüm yerin ağzını kesti komple, koç yapmak için. Evet. 40 dönüm. El. Şurada kesilene bak. Sen yan yolları görüyor musun? Peki. Biliyor muya bizim? Peki. Dört milyon ağaç deniyor. Koç'ta da dört milyon ağaç kesildi değil mi arkadaş? Bence fazla kestim. Peki. Ya Türkiye evet. için yapılıyor bunlar yani. Türkiye insanların... zedeleyen. Sonuçta, sonuçta için ne kadar yapılıyor. zarar veriyorsa ülke için muhakkak ileride iyi bir şey düşünüyoruz. Peki. Öyle, Öyle mi amca? Değil, Üçüncü köprü. Memleyle faydalısa bu faydalı. Ee, başlangıç olarak tabii ki de doğaya zarar verdiğini hı hı. düşünüyorum. Hı hı. Ee, ama diğer bakımdan bakıldığı zaman İstanbul için ee, iyi bir yatırım aslında. Hani ne Trafiği rahatlatacağı yüzde yüz bir kesin. Fakat kesin işte bir şeyler yapılırken, bir şeyler getirilirken bir şeyler gidiyor maalesef. Peki ben bir şey söyleyeyim. Trafiği rahatlatacağını neden biliyorsunuz? Trafik rahatlatıcı nereden biliriz? Yani bir rapor okudunuz mu? Ee, Çünkü meslek odalarının tam aksi raporları yayınlandı, ulaşım mühendislerinin çevre endişeciliği mühendisleri falan. şöyle bir hani makale falan, hani o tarz bir şey okumadım. Aha. Ama genel anlamda hani herkesin fikri bu yönde olduğu için hani bir sürü düşüncesi. Yani diyelim. mesela Aksaray'daki trafiğin Burayla Aa, nasıl rahatlıyız? E, e, evet kalır. aslında o evet Ama şöyle bir şey var e Şimdi birinci ve ikinci köprü Bir nevi hani, rahatlattı ee, ikinci, ikinci köprü geldikten sonra biraz daha rahatladım. mesela üçüncü Rahat köprü geldi mi? yoksa oralarda yapım aşamalar arttığı için daha fazla oldu? <gülüyor> şöyle bir şey söyleyeceğim benim hani garipçe de ben buraya bu tezgah yüzünden geldim benim bu köprünün olmasının bana hiçbir avantajı yok dezavantajı var mı deseniz dezavantajı da yok ama e, hani... niye siz bu şehirde oturmuyor musunuz? Bu, bu şehirde yaşıyorum ama bu yani, şehirde kalıcı değilim açıkçası. O, o, yani 4 milyon ağacın, ağacın kesilmesi. Ya, şöyle işte, olarak. Başka bir yerinde hani sizi ilgilendirmiyor yani. mu? Ya, yani, tabii ki de ama e, yerleşim açısından diyorum bir hani. Üçte bir kalan ormanlarının üçte birinde, birinde çünkü tamam. ikinci birinci tamam, ve ikinci köprülerle. Ormanlar İstanbul'un 3'te 1'ine ince. Onun başında belirttim zaten. <gülüyor> Demek <gülüyor> istediğim şey şu noktada. Hani e, mesela burada birçok yerleşmiş olan dedelerinden arsaları kalan insanlar. E, sevindikleri tek şey şu, arsalarımız kıymetlenecek. Benim bu noktada sev, beni e, sevindirecek bir şey yok. Burası dedim diğer köprülerin yerine benzemez dedim. Burası Karadeniz'e açık bir yer. 140 kilometre rüzgarı dedim ben gördüm evet, burada. Dedim. Aa dedi, o kadar yapar mı? Eser mi dedi o kadar? Yani <gülüyor> o enteresan geldi bana yani. <gülüyor> Okuyor musunuz? Evet okuyoruz. Kaça gidiyorsunuz? E, yeriye Hı. gidiyoruz. 6'ya yeri ilk... gidiyorum. Evet. Sarı yere mi iniyorsunuz? Evet, burada ben... ilk okul yok galiba. Yok evet. Yıkıldı Yiku... buradaki okul. Evet Hı -hı. istiyoruz burada. Hem de çok istiyoruz. Böyle hem, daha gelişmesini istiyoruz. Hı -hı. Marketler falan. Mesela böyle yıkı keklerin hem, tamir edilmesini falan istiyoruz. Ama yani yapan İzin yok. İzin mi vermiyorlar? Evet. vermiyorlar? evet. Peki bu üçüncü köprü ile ilgili bir fikriniz var mı? Ben yani... İstemiyorum diyebilirim hmm. yani. Neden istemiyorsun? böyle böylesinde e, hani bizim yukarıdan geçecek ya garipçenin. Böyle vızı vızı arabalar, uyuyamayacağız. Hem de denizimiz var. Hmm. Şimdi hmm. özel bir deniz böyle erkeklerin giremeyeceği. Hep görecekler bizi. Yüzemeyeceğiz yani. Aa rahat burada özel deniz mi var arkadaşlar? Evet. Evet dinliyoruz Çapılcu. Evet, <gülüyor> şimdi bu köprü... Bu köy için bir felaket. Sana Afyon nasıl verir, Ceylasın beyin biter ya. Buranın yüzde sekseni. şöyle <gülüyor> bir şey, şey. var. E, bu köyde, bu köyde bu köprü herkes e, yandaş değil. Karşı olan da var. Yarı yarıya da çıkabilir. Bize yüzde doksan deniyor. Ama şöyle söylüyorsunuz. Kafadan aynı benim gibi. Açılış olduğu gün. Benden başka Allah'ın kulu yoktur bu köyde Doğma büyüme buralım, Tabii, doğma, büyüme, buralım. 20 sene'den beri buralım. buralım Şimdi sevgili dinleyiciler burada muhteşem güzel bir tezgah var Garipçe meydandayız ee, Bakıyorum neler var Envai çeşit reçel var Pekmez var Bal var turşu Taze yumurta, yumurta pısır ekmeği, ya, muhteşem güzel. Evet Mısırla, burada. Falan Aha, burada ürünlerimizi et... satıyoruz. Yerli ürünler. Yerli ürün, reçeller falan ev yapımı evet. herhalde. Evet el yapımı, annem yapıyor. Oh, ellerine sağlık. Peki şimdi sen burada yaşıyorsun. Genç evet, bir arkadaşla konuşuyoruz. Kaç yaşındasın? 20 yaşındayım. 20 yaşındasın. Şimdi köprüyle ilgili olarak bize ne düşündüğünü söyler misin? Köprü yani doğayı bozdular Allah yani. O kadar Hı. ağaçlar katledildi falan filan. Ondan sonra yani... Yine belki trafiği rahatlatır yani kamyonlar geçecek sadece trafikten yani İstanbul trafiğinin içine kamyonlar geçtiği zaman tehlikeli oluyordu hı. falan filan. Peki o kamyonların yüzde kaçı transit, transit çünkü için işleyecek diyor. Yüzde kaçı olduğunu biliyor musun? Kaçını bilmiyorum ama yani. Yüzde veya üçü Yani genelde oradan Ka geçecek ama da trafik <gülüyor> yani, yani, yani tehlikeden kurtulmuş olur yani. hı hı. hı. Ama yani doğamızı bozuyor bo yani. Size nasıl ettireceğini yani. düşünüyorsun? Ye yerler falan derler. Yani ondan sonra evimizin tapusu falan yok yani. Alırsa devlet elimizden alır yani. Eğer bir be belirli para pişerse alır da tapuyu evet. tabi. Yani Onun böyle önünde. bir kaygı var mı? Burası bir lüks şeye dönüşecek, yerleşime elimizden alacak tabii var diye. Tabi yani. Değil. Lüksleşecek yani. Aha. Ortaköy gibi olacak yani. Burası böyle ek tarafı falan. Aha. Ondan sonra işte yani, bur yani burası zaten eski tarihi bina satılık. Çok güzel. Aha. Ondan evet. sonra orayı derler de 20 sene, 30 sene sonra bir herhalde gece kulübü falan yaparlar. <gülüyor> Siz ne yapacaksınız? Biz ne yapacağız? Biz de yine ufak demek bir şeyler yaparız. Ya burada abla. kalabileceğinizi düşünüyor musunuz? Düşünüyoruz abla inşallah kalırız. Aha, aha. Peki köylünün genel şeyi nedir? Düşüncesi? Düşüncesi nedir? Karşı? Abla işte yani... Şimdi ben kimle konuştuysam çok enteresan şöyle bir şey diyeyim. Önce diyor ki evet köprü iyi oldu. Arkadan seni saydığın gibi sayıyor. Peki kardeşim o zaman niye ka karşı değsin köprüye? Abla karşı delim değil yani karşıyım da. Sana demiyorum da. ben köylüye genel diyorum Ondan yani... sonra işte yani köylü de karşı yani Hı. olmaması da, yerler değerlenecek, şey olacak Hı. falan filan şey o, yani arsası olan onu Hı. satın alamayacağı için başka zengin birisi gelip alacağı için. Onun için Hı. istemiyor yani köprünün olmasını Anladım. bir de. Balıkçıların dertleri bitmiyor. Daha önce İstinye'deki marinalarla ilgili olarak hatırlayacaksınız. Oradaki deniz emekçilerinin seslerine, feryatlarına kulak vermiştik. Bugün de üçüncü köprü vesilesiyle Garipçede'yiz. Az önce dinlediğiniz mülakatlarımızı. Şimdi burada Balıkçı Kooperatifinden bir arkadaşla birlikteyiz. Ayhan Reis bizlerle önce kendini tanıtacak. Kendisi doğma büyüme Garipçeli. Kendini tanıtacak. Ondan sonra da buradaki Garipçeliler olarak Garipçeli Balıkçılar olarak taleplerini, Tarım Bakanlığı'na ulaşamadıklarını e, ve dertlerini dile getirecek. Evet hep birlikte dinliyoruz. Ayhan Reis önce bir kendini tanıt. Ben Ayhan Aslan Garipçe kooperatif başkan yardımcısı. Ha, bir de ben burada bir araya gireceğim. Ayhan Reis'in e, eşi e, Elvan Hanım e, muhtar adayı. Evet garipçe inşallah bir kadın muhtara da e, kavuşacak. Bunun müjdesi de bunun müjdesini vermekte bize vesile olur inşallah diyelim Evet sözü veriyoruz kusura bakmalıyız evet. ee, sorunlarımız e, çok büyük balık denizden azalıyor gerçekten azalıyor teknoloji geliştikçe e, arz ve talep fazla olunca balık tutmakta mecburi çok tutmak zorundasın Onun için balık azalıyor e, Bizim ıı, Tarım Bakanlığımızdan balıkçıları gerçekten kontrol alması, altına alması. Bilhassa kota. Hı hı. Kota çok Balık önemli. Balık tutmada mı kota? Tabii. Hı, hı Balık tutmada kota. Nasıl diyecek kota. her tekneye? Düşünsünüz, sana diyecek ki yıllık 2000 kilo kilo olarak söylüyorum çinago tutacaksın. Bunu ister 1 ay içinde tut, ister 8 ay içinde tut. Ama bu çok önemli. Şimdi bizde rekabet çok hırs. Bilhassa hırs bizi öldürüyor. O 10.000 bin tane tuttu. Ben niye tutamadım? Gerçekten bu balıkçılıkta hiç yani olmaması gereken bir şey. Kendi sonunu da hazırlıyor. Kendi aslında, sonunu da hazırlıyor. Yani ha? bana diyeceksin ki Kota'yı veriyorum sana. Sen şu kadar balık Peki duracaksın. bir de bu teknolojiyi bu Japonlarla ilgili bir şey söyledin. Dedin. Şimdi Anlatsana. bizde e, nedense yani savaş gemileri su altı deniz altlarını bulmak için bir sonar icadı Hı -hı. geliştirdi. Ee, kendini savunma amacıyla üretilen bir şeyi biz balıçılıkta kullanıyoruz. Yani toplu katliam. Sonar sonar dediğin zaman önceden bizde reisler yukarıda dururdu. Balık atlardı, zıplardı. Yol yapardı. Reis o zaman reis. Şimdi oturduğun yerden sonar cihazını aa, koltukta Sonar cihazına bakıyorsun. Bir kilometre ötede ne, ne olduğunu şey, da anlıyorsun. Ne çıktı? Mertlik Silah. <gülüyor> <gülüyor> Aynen bozulma. yani. Gerçekten reizlik <gülüyor> o zaman reizlikti. Şimdi teknoloji reizliği var. <gülüyor> e zaten kafası almayan da geriliyor. Yani radarı iyi bilmek lazım. Bir tek tipten kazıyorlar değil mi? Yuvalarıyla birlikte troller. Troll gerçekten bambaşka bir şey. Troll Gırgır'ın ufak balıkçının yani en son kaldıdan balığı bile tutuyor. Evet. Yuvaları da yok ediyor Tabii tabii. Yani. Ama hepsini yani gerçekten şey yapmamak lazım. Çünkü troll var, trollcu var. Evet. Karadeniz'de mesela açık sularda avlanan evet. trollcular var. Onlar her şeyi yok, resmi ama yapıyorlar. Ama şeyde biliyoruz yani. Yani. yani derin olmayan yerlerde. Evet. Şimdi hep yani, evet. hepten kötülemeyelim de şimdi bir de Marmara Denizi'nde çekilen trol. Marmara Denizi dediğin zaman böyle bitkisi olan gerçekten ağaçlar yetişen çok çeşitliliği olan bir deniz Marmara Denizi Karadeniz o kadar çeşitli olan bir deniz değil Marmara'da çok çeşit var Eğer görseniz denizin dibinde değişik tür hayvanlar var trol dediğin zaman dürü dibiniz sürdüğü için hepsine zarar hepsine hele Marmara Denizi'nde çok büyük bir şey var yani zarar var. Ekolojik denizliği çok bozuyor. Bizim sularımız da trol çekmeye çok elverişli. Yani hep düz. Erozyona uğramış. Devamlı akıntı olduğu için taşların üstü kapanmış toprakla devam düz oluyor. E, bu da trolun içine yarıyor. Peki e şimdi... bir şey söyleyeyim. Ya yani, trolü tamam konuşuruz da, şimdi asıl mesele buradaki dertleriniz, şimdi bir liman istiyorsunuz, bir liman e, bir olmuyor. Kooperatifiniz ne alemde? Biz bize bunları biraz anlat, bir de Tarım Bakanı'na dileklerini bilmeyelim. Kooperatifimiz bir çok perişan verdi. Siz kurdunuz değil mi? Balıkçı, buralı balıkçıların kurdu. Tabii tabii, Kooperatif. kooperatiflere Aha. hiç önem verilmiyor. Aha. Aslında e, düzeni gerçekten kooperatifler sağlaması lazım. E, sahil güvenlik e, ne bilir, neyi bilir? Tamam. Bana diyeceksin ki, bu adam trol çekiyor, bunun şeyini bana bildir. E, şimdi sen trola, şey, dernek kooperatiflere böyle bir yetki vermediğin zaman, bu da şimdi gerçekten zor oluyor. Yani bize böyle bir yetki verilmesi lazım. Yani Balıkçıları kontrol altına tutmak lazım kim kaçak iş yapıyor ben sana bildirim peki bunu. bir de tarım bakanlığından ayrı bir belki bir de, balıkçılık bakanlığı gibi bir şey mi lazım bizye ayırmaları ha, lazım ha. biz denizden hep, evet, bu şikayetleri marul dinliyoruz. ekmiyoruz evet. ki biz çam ağacı da bekliyoruz biz balık tutuyoruz <gülüyor> denizde tarımla bizim işimiz yok yani biz ayırmaları lazım bizi ayırdıkları zaman daha iyi kontrol ederler, Hı. daha iyi, sağlıklı Garipçe olur. liman ne zamandır istiyorsunuz? Garipçeye biz liman kaç senedir istiyoruz? 50 seneden beri liman ya, istiyoruz. 3 yani. tane motora, 3 tane kaya doğrusu o uğruna liman yapılıyor. Hı -hı. Gerçekten Türkiye'nin belki de 3. büyük köyü, yani balıkçı Hı -hı. açısından fazla olan, evet. açısından gırgırı, olduğu evet. şey olan bir tane limanımız yok. Çok mağdur durumdayız. Günlük iş kaybımız 4 saat. Peki bununla ilgili bir dilekçe, bir şey verdin mi? Verdik, verdik her şeyi verdim. Ne Valla 20 seneden beri... Ay tekrar ay, bir dilekçe şey neydiniz? Şu anda vardı? verdik. Verdik ha. ama bekliyoruz. E, Peki, yeni şeye. mi verildi? Yani şu anda dedi. Yok, etütler yapıldı, e, zemin ha. araştırmaları yapıldı. E, şimdi de gelecekler ama tabii... 7-8 tane kurumdan izin alınması ha, lazım. Mimar bakından, polisten, askeriyeden, maliyeden ya çok zor işler bu işte. Ha, çok da yavaş ha, yürüyor. Ha. Onun için bir an önce bizim limanımız olması lazım. Çünkü çok acayip bir iş kaybımız var yani. Peki yani bu üçüncü köprüyle şey balıkçılık ne yöne gidecek? Onunla ilgili bize bir şeyin var mı? peki? De. balıkçılık dediğim <gülüyor> gibi yani o iki burunun ha, ha. çıkması akıntıyı yön yön değişikliği olur. Yukarı çıkarken hayvan artık kanal sıkıştığı zaman yukarı çıkarken e, her balığı etkileyecek. Akıntıyı zorlaştırdı orası yani, yani köprünün aslında bir çevre etki değerlendirme raporu yok. Yok. Olsa iyiydi. Bu balıkçılık da işin içine girecekti. Evet belki bize değil de değil mi? gelip yani, sorsaydılar. Yani. Bu burunları çıkıyorsunuz ama yani zararı var mı, yok mu? Çünkü Boğaz dediğin zaman akıntısı çok olan bir yer. E bunun da şimdi sen dengesini bozduğun zaman kaç senede kendini yeniler. E şimdi bir yerde su sıkışacak, bir yerde kolaylaşacak. Yani gerçekten zor. E bunu kimse düşünmeden bu işleri yapıyorlar. Yani gerçekten düşünerek yapılsaydı bunlar, bize gelip de sorulsaydı artık biz de bir öneri sunardık, bir şey söylerdik. Peki dün sen bir şey anlattın. Bu köprü yapılırken balığın havyarı, havyar bir şey... Denizcilik teri söyle Ne dedin? Hanavaşa dedin. Ha, Onu bir anlatma ne oldu? Şimdi köprünün ayakları yani o zamanlar çok zamansız bir şekilde komprosör çalışmaları oldu, dinamit atımları oldu. Hani bunu hiç düşünmediler. Tam Hanavaşa zamanına denk getirdiler bunu. Size da hiç önce, danışmadılar hiç Burada yok. bir kooperatif var, balıkçı hiç, kooperatif, hiç, danışılmadı. Hiçbir, şey, hiçbir şey danışılmadı. Ha. O dinamitler, kompresörler, balığın göçünü değiştirdi. ya yani Bunları çok iyi düşünüp de bu işleri yapmak hmm. lazım. Aslında sen tam hanavaşa zamanı getiriyorsun. Dinamit diyorsun, bomba alıyorsun. E, yukarı çıkıyor balık. Karadeniz'de çıkıyor. Ne yaptı kaçtı mı balık? Yeri Geri dönen dön, oldu. Gürültü dön. e, Gürültüye veriyor. Hmm. Biliyorsun hmm. denizde ses 10 kat daha fazla dışarıda. En ufak bir ses 10 kat daha fazla. E, balık da sesten çok ürken bir hayvan. Için yarısı geri döndü. Yarısı çıktı. Yönü değişti. E, burunu çıkınca e, akıntı, denge bozuldu. Köprünün ayağına burun çıkıyorsun. E, akıntı senelerdir kendini şey yapmış. E, akıntının yönü değişti bu sefer. Boğazın dengesi bozuldu. Ha, şimdi temelli olarak mı yönü değişti? Tabii. Mi? Denge değişti. Önceden mesela büyük dumanın içinden anafor suyu vururdu, burundan dönerdi. E şimdi yukarı burun çıkınca, iki taraflı burun çıkınca, e su vuruyor şimdi. İkisi birden birbirine vuruyor, kanalda sıkışma yapıyor. Denge bozuldu. E az da değil yani en az 50-60 metre burun çıkıyorsun iki taraflı. İki taraflı burun çıkınca ne yapıyor? Boğazın akışı, girişi, çıkışı hep değişti. Evet sevgili dinleyiciler bir programı daha kapatıyoruz. Bugün 3. Köprünün ayaklarına yükseldi Garipçe Köyü'ndeydik. Garipçelilerin seslerine kulak verdik. Adil, eşitlikçi, yaşanabilir bir kent için kentin tozu üzerinizden eksik olması. İyi bir hafta sonu dilerim. Kentin Tozu <Gülüyor> Kent Hakkı üzerine konuşmalar. Hazırlayıp sunan Cihan Uzunçarşılı Baysal. Açık Radyo program destekçisi olun.